99 evladım olsa Kur'an okuturum. İman ve aşk belletirim. İslam'ın libasını takvanın örtüsünü örterim üzerine. Yüce Rabbim neslimizden kıyamet sabahına kadar ehli Kur'an getir diye dua ediyorum tamam mı muhterem Müslümanlar? Bir taraftan müminler için Kur'an-ı Kerim böyle şifa olmakla beraber muhterem müminler Hayret edeceksiniz değil mi? Ayet böyle devam ediyor. Velayeziduz zalimina illa hasara. Kur'an-ı Kerim müminler için aynı şifa, aynı rahmetken velayeziduz zalimina illa hasara. Zalimler için de ancak hüsranını diyor. Kur'an'ı kulaklarına gitti mi daha çok çavurlaşırlar. Aa, hocam anladık yahu, dünyada olanları Kur'an-ı Kerim 1418 sene evvel açıkça Kur'an-ı Kerim ayetinde beyan ediyor ya muhterem Müslümanlar. İşte Mekke-i Mükerreme'de Hz. Ebubekir'i haremden çıkaran insanlar, muhterem Müslümanlar ve yaşında çocuk Kur'an okuyor, Kur'an kuşlarına hapsediliyor. Beyilleri sulanmış, kafaları küflenmiş, ruhları islenmiş bir... <gülüyor> neuze billah, neuze billah. Ulan abi aynayı al da kendine bak ya. Efendim? Yüce Rabbim, nur neslimizin adedini gün geçtikçe hadreti Kur'an'ın nur ve siyasıyla artır diye dua ediyorum. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, bütün şikayetim bu vefasız saatten Gene saatimiz doldu, ezanımız okundu Kıyamet sabahına kadar ezanlarımızı semalarımızdan Rabbimiz eksik etmesin inşallah Evet, bir hadis-i şerif okuyayım ve dersi kapatayım Sizi de fazla bekleterek üzmeyeyim inşallah Bu arada niyaz ediyorum Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i kalbimize şifa kıl Ruhumuza şifa kıl Dimağımıza şifa kıl, aklımıza şifa kıl, bedenimize şifa kıl, yaşlılarımız için güç ve kuvvet eyle, yavrularımız için İslami dinamizmin şahlanmasına vesile kıl Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün böyle kapıdan Mescid-i Saadet'te sahabenin içerisine giriverdiler. Şöyle mihraba geçtiler. Sahabeye karşı döndüler ve böyle buyurdular. Eleyse teşhedun en la ilahe illa Allah ve Rasulullah. Ey ashabım, şahadet etmiyor musunuz ki Allah birdir, ondan başka ilah ve mabudun bilhak yoktur ve ben onun rasulüyüm kalu bela ya Resulallah. evet ya Resulallah kıllarımızın ucuna kadar tırnaklarımızın ucuna kadar bütün hüceyratımız Allah'a iman ve senin risaletin nuruna inançla dolu ya Resulallah inanıyoruz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Peygamber bu cevabı aldıktan sonra şöyle buyurdular inne hadel kurane tarafıhu bi yadi ve wa tarafuhu bi aydikum fatemasku lan tadhlu wa lan bu kur'anın bir tarafı Allah'ın nezdinde ve yedinde bir tarafı da sizin önünüzde ve elinizde yani asıl itibariyle vahiy haktır kelamı ilahidir Musafya yazılmış ayatı da sizin önünüzde kur'andır Öyle mi? Bir tarafı Allah'ın nezdinde Allah kelamı musaf olarak yazılanı da sizin önünüzde Kur'an-ı Kerim. فَتَمَسَّكُوا بِهِ Aziz cemaat, Resulullah'ın dilinden sesleniyorum size. فَتَمَسَّكُوا بِهِ Kur'an'la amel edin, Kur'an yoluna yürüyün, Kur'an'la nurlanın. Kur'anla ahlaklanın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına sıkı sarılın. Kur'an'ın yapmayın dediği şeyleri yapmayın. Yapın dediği şeylere bütün mesaiinizle sımsıkı sıkı bütün gücünüzle sarılın. Mevlana'mız aşk öyle diyor. Sen güzellik Yusuf'usun. Fakat dünya kuyusuna düşmüşün diyor. Yusufi i Hüsnî tü'in âlem tüçâh vî resen ber emri ilah. Allah Allah! Mesnevi böyle diyor. Sen güzellik Yusuf'usun ey mümin, hepinizi ayrı ayrı söylüyorum. Sen güzellik Yusuf'usun fakat dünya kuyusuna, Yusuf aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya attılar ya, dünya kuyusuna düşmüşsün, senin çıkman için bir ipe ihtiyaç var, o da Hazreti Kur'an'dır diyor fennikum lan taddlu ve len tehluku ba'dehu Kur'an'a sarıldınız mı ebedi sapmaz ebedi dalalete gitmez ebedi karanlığa gömülmez ve ebedi doğru yolda arşa kadar yeşerir gidersiniz Sallu ala resulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şahadet Eşhedü en la ve şahdü enne Muhammed'en abdühü ve resulüh kelimeyi tayyibe ve münciyeyi mübarekesiyle çene kapamalar mesibii mukadder ile hakkı hak bilip hatta hakka ittibak batılı batıl bilip batıldan iştirab Zümre-i salihine mevla cümlemizi ilhak ile Kur'an'ın rahmetiyle nuruyla feyziyle bizim ve kıyamete kadar neslimizin kalplerini, gönüllerini tenvir eyle. Kur'an'ın ışık ve nur ve hükmünü cennet vatanımızda daim ve bâki eyle. Amin. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilâhiyesiyle istifat ve ikram eyle. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzete anna yasufun ve عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ mursalin رَبِّ الْعَالَمِينَ hamdu